Saffat Suresi Mekke'de indirilmiş olup 182 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim o saf saf dizilenlere. فَالْزَاجِرَاتِ Sevku idare edip menedenlere. edenlere. فَالْتَّالِيَاتِ Kitap okuyanlara ki, اِنَّ Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Vel ve ve o, hem göklerin... Yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hem de güneşin bütün doğuş yerlerinin Rabbidir. <gülüyor> Biz yere en yakın semayı yıldızlarla süsledik. وَحِفْرًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مارد. Ve orayı her türlü şeytandan koruduk. كُلِّ جانب. Onlar mele-i yükselip dinleyemezler. Ve her taraftan bombardımana tutulurlar. دُحُورًا وَلَهُمْ dinlemeye kalksalar kovulup atılırlar hem onlar için devamlı bir azap vardır <gülüyor> ne var ki içlerinden birisi bir söz kırıntısı kapmayı başarırsa derhal yakıcı ve delici bir ışın onu kovalar فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ Onlara bir sor bakalım. Kendileri mi yaratılışça daha güçlü kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Doğrusu biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Ne var ki sen, onların haşrı inkar etmelerine şaşırıyorsun. Onlar ise seninle alay ederler. Kendilerine nasihat edildiğinde uyarmaları dikkate almazlar. Ve gerçeği gösteren bir delil veya bir mucize görseler, başkalarını da onunla alay etmeye çağırır ve bu derler, besbelli bir sihir. Demek biz öldükten, hem de çürümüş kemik ve toz toprak haline geldikten sonra, biz mi dirilecekmişiz? Gelmiş geçmiş babalarımız ve dedelerimiz de mi dirilecekler? قُلَّ De ki, Evet, diriltilecek. Hem de zelil ve perişan bir vaziyette diriltileceksiniz. Bu iş için sadece bir tek emir yeter. Bir de bakarsınız ki hepsi dirilmiş, etraflarına bakınıyorlar. وَقَالُوا يَا Eyvah! bize derler. İşte bize bahsedilen hesap günü. هَذَا يَوْمُ الْقَصْلِ Melekler de, evet, evet, bu sizin yalan saydığınız hüküm günüdür derler. اُحْشُرُ الَّذ۪ينَ Yüce Allah meleklere şöyle emreder. O zalim müşrikleri, yoldaşlarını... Ve Allah'tan başka putlaştırdıkları nesneleri toplayın ve hepsini doğru cehennem yoluna dizin. Hem tutuklayın onları. Çünkü sorguya çekilecekler. bel humul Ne oldu size? Neden birbirinize yardım etmiyorsunuz? Doğrusu bugün onlar birbirini yardımdan mahrum bırakıp Azaba teslim etmişler, acz içinde kıvranmaktadırlar. Birbirlerine dönüp, itham ederek, karşılıklı soru yöneltirler. Tabi olanlar, önderlerine, siz derler, bize en çok önem verdiğimiz taraftan, sacihetten gelir, ısrarla size tabi olmamızı isterdiniz. قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّا لَذَائِقُونَ Hayır, bilakis derler. Öbürleri siz zaten iman eden kimseler değildiniz. Hem bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu ki, bilakis siz, Azgın bir güruh idiniz. Ne dersek boş. Artık Rabbimizin azap hükmü hakkımızda kesinleşti. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi biz kışkırttık. Çünkü biz de azmış durumdaydık. Ve innahum yawma idati'l azab mushtarifun inna kedalik naf'alu bil mujrimin. O halde o gün hepsi azap çekmekte müşterektirler. İşte biz suçlulara böyle davranırız. اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ اَئِنَّا لَتَارِفُوا آلِهَةِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ çünkü onlara Allah'tan başka ilah yok denildiğinde kibirlenip kafa tutarlar ve deli bir şairin sözüne bakarak hiç biz ilahlarımızı bırakır mıyız? Olacak iş mi bu? derlerdi. Hayır, o deli değildir. O size gerçeğin ta kendisini getiren ve bütün peygamberleri tasdik eden bir Resûldür. Siz yarın ahirette elbette o acı azabı tadacaksınız. Ama aslında siz sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. İlla ibadallah'ı lehum me'lûm Lakin Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları yaptıklarının mükafatını kat kat fazlasıyla alacaklardır. Onların tarife hacet olmayan her yönden mükemmel bir nasipleri vardır. 119. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين 110. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين 111. لا فيها ولا هم عنها Onlara meyveler vardır. Ve onlar, hep izzet ve ikramla ağırlanırlar. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş, berrak mı berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle, etraflarında, devamlı dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir. Yanlarında, kocalarından başkasının yüzüne bakmayan, yumuşak bakışlı, güzel gözlü, gün yüzü görmemiş yumurtanın pembe beyaz renginde eşleri de olacaktır. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Birbirleriyle sohbete girerler. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَرِيمٌ يَقُولُ اَنَّ derken biri der ki sahi benim de yakın bir arkadaşım vardı yanıma gelir iğneli iğneli sen de mi derdi bu masala inananlar arasında yer alıyorsun yani biz ölüp Çürümüş kemik toz toprak haline geldikten sonra biz mi dirilip hesap vereceğiz? Buna da inanılır mı? قَالَ هَلْ أَنْتُمْ Şimdi ister misiniz onu size göstereyim dedi. Onlar da arzu edince derhal bir tarama yapıp onu cehennemin tam ortasında buldu. Vallahi dedi neredeyse beni de düştüğün o helakaya sürükleyecektin. Rabbimin hidayet nimeti yetişmeseydi beli kolu kelepçeli getirilip o azaba atılanlardan olacaktım. Afa menahnu bi illa mautatana lula ve menahnu bi muazab. In hada lahu'l fawzu'l azim. Limithli hada Sonra cennetteki arkadaşlarına dönerek, o ilk ölümümüzden sonra, artık bize burada ölüm olmayacak değil mi? O azap bize hiç ulaşmayacak değil mi? Ne güzel, şükürler olsun. İşte kurtuluş, işte büyük başarı diye buna derler. Çalışanlar asıl böyle bir başarı elde etmek için çalışsınlar. Edelike hayırun huullen emşe cevaız za bu ne ceanneneten bir barim. İ ne fi asnin cehimi ne Şimdi iyi düşünün buyurur yüce Allah. Sonuç olarak, Böylesi bir mutluluk mu iyidir, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık. O, öyle bir ağaçtır ki, cehennemin ta dibinden çıkar. Meyveleri, sanki şeytanların başları. İşte o zalimler, Bunları yer ve karınlarını tıka basa doldururlar. Zakkum yemeğinin üstüne, bağırsakları parçalayan irin karışık kaynar su içerler.. Sonra dönüşleri. Şüphesiz ateşe olacaktır. <gülüyor> Onlar hatalarını haktan sapmış durumda buldular. Bunlar da onların izlerinde koşmaya can atıyorlar. ضَلَّ قَبْلَهُمْ وَلَقَدْ Daha önce yaşayan insanların ekserisi de yoldan sapmışlardı. Biz de onları uyarıp, gerçeği gösteren peygamberler göndermiştik. فَانْظُرْ كَيْفَ كَالَ عَاقِبَةُ işte bak ve düşün. O uyarılanların akıbeti nice oldu? İlla Ancak içlerinden Allah'ın imana ve ihlasa muvaffak kıldığı kullar, elçileri dinleyip o kötü akıbetten kurtuldular. Ve وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ kim Nitekim Nuh bize yalvardı da biz onun duasını ne de güzel kabul buyurduk. Onu, ailesini ve yanındaki müminleri o müthiş felaketten kurtardık. Hayatta kalıp payidar olmayı da onun soyuna haskıldık. وَتَرَكْنَا <Sessizlik> عَلَيْهِ Sonraki nesiller içinde de ona iyi bir nam bıraktık. Bütün milletler içinden selam var Nuh'a. اِنَّا كَذَٰلِكَ Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. ''İnnehu <Gülüyor> min Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı. Sonra da öbürlerini, o zalim kafirleri suda boğduk. ''Ve inne min şi'atî ile İbrahim'e idcâ'a rabbehu İbrahim de şüphesiz onun taraftarlarından biriydi. O, Rabbine tertemiz bir kalbiyle yöneldi. İz kâle li ve kavmîhî mâdâ te'abudûn, e-ifkel âliheten dûnallâhi turîdûn. فَمَا Babasına ve halkına şöyle dedi. Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mağbut arıyorsunuz? Siz Rabbül Alemi'nin ne zannediyorsunuz? Bir Bayram günü İbrahim halkın içindeyken yıldızlara bir göz atıp ben galiba hastayım dedi. Fatowlu onlara müdribin farag ila alethim, fakala ana teakulun, malakum la taqtuun, farag aleyhim zahban bil yemin. Derhal onun yanından uzaklaştılar. O da fark ettirmeden, putların yanına sokuldu. Onlara takdim edilmiş, öylece duran yemekleri görünce, Buyursanıza, neden yemiyorsunuz? Neyiniz var? Neden konuşmuyorsunuz? dedi. Hiddetini tutamayarak, iyice yaklaşıp, putlara kuvvetli bir darbe indirdi. Bunu haber alan halk, telaşla ve süratle onun yanına gittiler. O da, aa, siz ellerinizle yonttuğunuz bu heykellere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de yaptığınız şeyleri de yaratan yüce Allah'tır dedi. Sonunda haydin dediler. Onun için bir odun yığını hazırlayın da onu ateşin içine atın. Ona tuzak hazırlamak istediler. Ama biz Heveslerini kursaklarında bıraktık. Asıl kendilerini perişan ettik. İbrahim dedi ki, Ben Rabbimin gitmemi emrettiği yere doğru gidiyorum. O elbet bana yol gösterecektir. Rabbi habli min as-salihin fabashshirnahu bi-gulam halim. Ya Rabbi, salih evlatlar lütfet bana. Biz de ona aklı başında bir oğul müjdeledik. Felemma balagha ma'ahu as ya bunayya inni ara fi'l-malam an Çocuk büyüyüp yanında koşacak çağa erişince bir gün ona evladım dedi. Ben rüyamda seni boğazlamaya giriştiğimi görüyorum. Nasıl yaparız bu işi? Sen ne dersin bu işe? Oğlu, babacığım dedi. Hiç düşünüp çekinme. Sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin. <gülüyor> Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim oğlunu şaka üzere yere yatırıp, biz de ona İbrahim... Rüyanın gereğini yerine getirdin. Onu kurban etmekten seni muaf tuttuk. Deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. İnne hâzâ lehuvel belâ'ul mubîn. Bu gerçekten pek büyük bir imtihandı. Ve bi azîm. Oğluna bedel, ona büyük bir kurbanlık verdik. <İbrahim> Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık ki, o da bütün milletler tarafından şöyle denilmesidir. Selam olsun İbrahim'e. كَذَٰلِكَ Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı. Biz de ona salih kişilerden, Üstelik, peygamber olacak bir evladı, İshak'ı müjdeledik. Kendisine de, İshak'a da, feyz ve bereketler verdik. Onların neslinden gelenler arasında, iyi davranan da var, kendi açıkça zulmeden de, <Sessizlik> Biz, Musa ile Harun'a da nübüvvet vererek ihsanda bulunduk. Onları da milletlerini de müthiş bir gâileden kurtardık. <Sessizlik> Hem onlara yardım ettik de, galip gelenler onlar oldular. <gülüyor> Kendilerine gerçekleri apaçık gösteren o kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik. Ve fil ve Sonraki nesiller içinde onlara da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun Musa ile Harun'a. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. İnnahuma min ibâdilel mu'minîne ve inne ilyâsele minel muhselîn. Gerçekten onlar bizim tam inanmış has kullarımızdandı. İlyas da şüphesiz Resullerdendi. İb'ı alır, qāmihi, ala tettakūn, atedūn b'ālū, ve aḥsān al-qādirīn. Allah rabbakum ve rabb abāikum al-awwalī.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 وَاِنَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ <الْآخرينَ> Lut da şüphesiz Resûllerdendi. Onun suçlu kentini cezalandırırken, geride kalanlar arasında yer alan yaşlı eşi hariç,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 وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ اِلَى الْكُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ Yunus da şüphesiz resullerdendi: Hani o, Rabbinden izinsiz kaçıp, yolcusunu doldurmuş gemiye kendini atmıştı. Kur'a çekmiş, Kur'ada kaybedenler olunca denize atılmıştı. فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ O yaptığından ötürü pişman bir vaziyetteyken balık onu yutuverdi. Şayet Allah'ı çok zikreden, ibadetti kimselerden olmasaydı, ta mahşere kadar onun karnında kalırdı. فَنَبَذْنَاهُ <gülüyor> Derken biz onu ağaçsız, çıplak bir sahile attık. O bitkin bir haldeydi. <gülüyor>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 اَمْ خَلَقُنَ الْمَلَائِكَةَ اِلَاكَا وَهُمْ شَاهِدُونَ Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da onlar buna şahit mi olmuşlar? اَلَا اِنَّهُمْ مِنْ اِذْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللّٰهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Haberiniz olsun ki, onlar sırf iftira ederek, ''Allah doğurdu'' derler. Onlar yalancıların ta kendileridirler. Allah kızları oğullara tercih etmiş? Ne olmuş size? Aklınızı mı kaybettiniz?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 سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ اِلَّا Ve şöyle derler. Allah, onların iddia ettikleri şeylerden münezzehtir, çok yücedir. Ancak Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları böyle olmaz. Cehenneme götürülmezler.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 وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ Bizim her birimizin belli bir makamı ve yeri vardır. وَإِنَّا لَنَحْنُ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ Saf saf dizilenler biziz. Allah'ı zikredip,